Ey kanun bu halim nedir ki ben sizi kurtuluşa davet ediyorum? halbuki siz beni ateşe çağırıyorsunuz. ve ma ilm. Ve ana Beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında bir bilgi sahibi olmadığım şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz, kudreti daima üstün gelen gaffar çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum le lehu dunya lehu dunya ve la Şüphe yok ki beni kendisine çağırmakta olduğunuz şeyin ne dünyada ne de ahirette kendisine tapılması için bir davet hakkı vardır. Nihayet dönüşümüz muhakkak Allah'adır. Doğrusu haddi aşanlar yok mu? Onlar ateş ehlidirler. ''Fesetebkirûne <gülüyor> Artık size ne söylemekte olduğumu yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görenmiş. Ve <gülüyor> Nihayet Allah onu kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini ise o azabın kötü kuşatı verdi. <gülüyor> o kötü azap ateştir. Onlar sabah akşam ona arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün ise Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ve iz yete haccûne finnâri feyakûdûl-du'afâ feyakûdûl-du'afâun illezînestekberû Cehennem ehli ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara derler ki Gerçekten biz dünyada iken size tabi olanlar idik. Şimdi siz ateşin birazını olsun bizden def edebilir kimseler misiniz? kâlel inna kullu fîhâ, inna allâhâ fekad hake beynel doğrusu biz hep beraber onun içindeyiz. Şüphesiz ki Allah kulları arasında gerçekten hükmünü vermiştir derler. Artık ateşte olanlar cehennemin bekçilerine derler ki Rabbinize bizim için dua edin. Hiç deyse bir gün olsun bizden azabı hafifletsin. Qarou awlamteku taatiikun bil bala du'a kafirin illa fi Cehennemin bekçileri. Size peygamberleriniz mucizeler getirmiyorlar mıydı derler. Onlar evet getiriyorlardı derler. Bunun üzerine bekçiler öyleyse kendiniz dua edin derler. Halbuki kafirlerin duası ancak boşuna yorulmaktır. İnnâ <gülüyor> Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlerin ameller için şahitlik etmek üzere ayağa kalkacakları o günde elbette yardım ederiz. ve ve lehum zalimlere özür dilemeleri fayda vermez. Artık onlar için lanet vardır. Ve yurdun kötüsü onlarındır. Celalim hakkı için Musa'ya hidayeti verdik. Ve İsrail oğullarına akıl sahipleri için bir hidayet ve bir nasihat olmak üzere kitabı Tevrat'ı miras bıraktık. <gülüyor> Muhammed. Artık sabret. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Ve akşam ve sabah Rabbini hamd ile onu tesbih et. <gülüyor> Şüphesiz o kimseler ki kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Onların sinelerinde kendisine ulaşamayacakları bir kibirden sana üstün gelme arzusundan başka bir şey yoktur. Sen hemen Allah'a sığ. Çünkü semi her şeyi işiten. Basir hakkıyla gören ancak odur. <gülüyor> Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. <gülüyor> kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az ibret alıyorsunuz. <gülüyor> Şüphesiz ki kıyamet günü elbette gelicidir. Onda şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. <gülüyor> Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, size icabet edeyim, duanıza cevap vereyim.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 Allah size geceyi içinde ıstırhat etmeniz için karanlık, gündüzü ise çalışmanız için aydınlatıcı kılandır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı elbette büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Zalikumullahu <gülüyor> Rabbukum işte Rabbiniz olan Allah bu nimetleri size verendir. Her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inkar etmekte olanlar. İşte hatta böyle çevrilir. Allahü Veli Jelal ve ve ve Allah Allah. Arzı size kalınacak bir yer, göğüse, üstünüze bir bina, bir tavan kılandır. Hem sizi şekillendirdi de suretlerinizi güzel yaptı ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ve işte alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. hayyü la ilahe ve Elhamdülillahi Rabbil alemin O haydır, hayatı bakidir, ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dinde ona karşı ihlaslı, samimi kimseler olarak ona kulluk edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.